Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açık açık radyo Efendim bugün e, Bodrum'dan bir konumuz var Mustafa ünlü arkadaşımız turizmci ve afet ve acil durum gönüllüsü Mustafa hoş geldin hoş merhabalar. Bulduk. Elvan, merhabalar. hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. İki haftadır yoktum. Şu anda telefon hattımızda da İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nusret Sunu arkadaşımız var. Nusret Bey merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey. Arkadaşlara da merhabalar diliyorum. Merhabalar Nusret Bey. Merhaba. Merhabalar. Evet, Kartal'da durup dururken bir bina çöktü. Sema sokaktaki yeşil yurt apartmanı buna ilişkin önümüzdeki hafta sizi stüdyomuzda ağırlayacağız ve detaylı bir şekilde üzerinde konuşacağız tartışacağız. Ama şimdi hemen sormak istediğimiz birkaç tane nokta var ki bunların bir kısmını siz hemen olayın arkasından yayınlamış olduğunuz basın bülteninde de ifade ettiniz. Bazı karışık bilgiler var ama bunları bugün netleştirme imkanımız var sanıyorum. Bu binanın inşaat ruhsatının 1992 yılında alındığını öğreniyoruz. Bu doğru değil mi? Evet. Evet Gülhan Bey. 1992 yılında yapının ruhsatı alınmış. Evet. 94 yılında da inşaat bitmiş. Dok... Ben daha devamı ezeyim olayım. Lütfen. Sen lütfen. Yılında ruhsatında bir zemin artı beş normal kata göre rusat alınmış ama 94'ten sonra üzerine iki kat ilave kaçak kat yapılmış tabii ki kaçak yaptıkları içinde iskan alınamamış yapın iskansız bir yapı. Evet ee, bazı şeylerde kaynaklarda üç kaçak katlıyordu ve iki e, doğrusu öyle ee, midir? Yani açıkçası. İki de deniyor, üç de diyorlar ama ben iki diye biliyorum. Sonra üç deniyor yani açıkçası. Onu daha tam netleştiremedi. Evet. Ee, şimdi bu e, binanın e, ruhsatının alınması için 2000 yani 1994 yılında başvuru yapılıyor ama kaçak katlar nedeniyle alınamıyor. Yani bu durumda bu binada kaçak kat olduğu. Biliniyor herhalde değil mi? Tabii ki. Şimdi bakın zaten bir inşaat yapabilmeniz için önce belediye müracaat edip imar durumunu alırsınız. Bu imar durumuna uygun mimari projeler ve statik projeler, diğer elektrik ve me mekanik projeler yaptırılır. Şimdi bunları yaptırıp belediyeye sunduğunuz anda size ruhsat verirler. Ruhsatınızı aldığınız zaman inşaata başlarsınız. İnşaatınızı yaptıktan sonra da ben inşaatı bitirdim deyip, müracaat edersiniz, iskan alırsınız. Evet. Şimdi burada 1992 senesinde ruhsat alınmış. Belediye müracaat edilerekten projeleri yaptırılıp ruhsat alınmış. Ama sonradan bu yapıya iskan için müracaat etmemişler. Niçin edilmedi? Çünkü üzerine kaçak ilave katlar yapıldığı için Evet. İskan izni belediye vermedi. Vermeyince, bina bu vaziyette o günden bugüne kadar duruyor. Evet. Peki. Yani elbette hem kat sayısında fazlalık vardır hem de belki de bunlar tabii ölçüldüğü zaman ortaya çıkacak belediyedeki projesinden aykırı büyüklükleri vardır. Evet. Bir şey daha soracağım. Evet, Şimdi e, siz binada yani çöken binada bir dıştan gözlem yaptınız. Bunun dışında Kartal temsilciliğinizin Kartal'da bir temsilciliğiniz var değil mi? Yok. Kartal'da temsilciliğimiz yok ama oraya Kartal bölgesinden iki tane arkadaşımızı gönderdik. Evet. evet. Yani bizleri temsil eden iki arkadaşımızı gönderdik. Evet. Bir teknik inceleme yapabildiler mi gözlem dışında? Yok şimdi o inşaat sahasını biliyorsunuz saat altı buçuktan sonra müdahil ettirilmedi. Evet. Şimdi enkazdan yapılacak olan bir şey yok. Şimdi burada tümüyle araştırılması gereken şeyler var. Şimdi bir kere şu tespit edildi. Binanın yıkılmadan önceki Google'dan tespit edilmiş olan kat adetleri çok net bir şekilde belli. Görülüyor. Evet. Evet. Görülüyor. Şimdi otomatikman <gülüyor> ilgili kurum, kurmuşlar savcılık... Belediye'deki projesiyle bunu karşılaştıracak. Evet. Kaç adet izni alındı yerinde ne kadar yapıldı. Şimdi tabii ki bununla birlikte yapılan şu vardı. orada çöken malzemeden numune alınıp beton test sonuçları yaptırılmış. Evet. Yani oradaki yetkililer bunu söyledi. Beton e, mukametleri oldukça düşük çıkmış. Evet doğrudur. Orada hatta de, şuna bağladılar. <gülüyor> Deniz kabuğu var. Deniz kumuyla yapılmış. Doğrudur. 60'lı dentelije üzere 90'lı senelere kadar 90 hatta 94 95 senesine kadar İstanbul'da yani hazır beton kullanma zorunluluğu yoktu. Evet. Elle betonlar yapılıyordu. Onlarda da deniz kumu kullanıldığını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Evet. Bunlar tabii ki beton dayanımına menfi yönde etki eden faktörlerdir. Sonra ne yapılmış? binanın üstüne iki veya söylentiye göre üç kat fazla yapılıyor. Demek ki bir aşırı yükleme var. Şimdi evet. Aşırı yükleme var. İki, malzemede niteliksizlik var. Üç, işte son söylenen bunun yani savcılığın veyahut da ilgili kurumun araştırıp bulacağı şey budur. Alttaki atölyede taşıyıcı elemanlara yapılmış olan fiziksel müdahaleler var deniliyor. Evet. Yani, işte, yani kolonların kesilmesi hı. gibi. Gibi, gibi, evet. Hı hı. İşte bu üç faktör birleşince ani çökme meydana geliyor. Evet. Bu es da çok normaldir. Bakın malzemeniz tam nitelikli değil. İki binayı normalinden öteye iki veya üç kat ilave ederekten taşıyıcı elemanların taşıma kapasitelerini sınır noktaya kadar getirmişiz. Bu iki ele iki faktörün yanına bir fiziksel müdahalede eklenince. Demek ki bu fiziksel müdahale geçtiğimiz günlerde veya aylarda oldu ki, bu çökme meydana geldi geçen hafta. Ha, bu kadar yakın bir tarihte e, diyorsunuz. Ama bakın şimdi tabii onu tespit etmek zordu. Çok zor, doğru. İki faktör var, iki faktör var. Bir fiziksel müdahale ama görüyorsunuz yapı nedenler yassı kadaif gibi birden çöktü. Evet. evet. Bütün zemin kattaki taşıyıcı elemanlar birden negatife düştü. Evet. Bir kolon, iki kolon kırılmış olsa bina bir tarafa yatar. Bunda yatma olmadı. Olduğu gibi bütün elemanlar devlet dışı kaldı, bina olduğu gibi çöktü. Evet. Tabii bunların hepsinin bir... Muhakkak yani önümüzdeki günlerde bunlar ortaya çıkacak. Muhakkak. Ee, ayrıca yani şunu da biliyoruz ki dıştan herhangi bir e, müdahale yok. Yani e, büyüklüğü küçük de olsa bir deprem söz konusu hayır, değil. Hayır, hayır, hayır. Ee, binaya çarpan e, bir şey yok. yok ee, hakikaten yası kadayıf evet. gibi e, olduğu yere e, evet. çöken bir bina ile karşı karşıyayız. Evet maalesef, maalesef. Demek ki yani burada bakın bütün faktörler birleşiyor. Şimdi zamanında zaten malzeme iteliksizmiş. Evet. Tamam bunu kabul ediyoruz. Bunun üstüne üstlük 2 veya 3 kat normal projenin dışında ekstra yük yüklüyoruz. Bunu sınır noktasına getiriyoruz. Artık demek ki en ufak bir fiziksel müdahale bu atölyedeki kolon kesme, kolon kaldırma, kolon ufaltma, tıraşlama işlemlerinden dolayı bu binada ani çökme oldu. Şunu sizler gibi bizler de takip ettik. Orada oturan bölge sakinlerinin söylediğine göre de binada son bir haftada veya 3-4 günde fayanslarında çatlama, camlarda çatlamalar olmaya başlamış. İşte bu bir işarettir zaten. Evet, eee bir şeyde e, hakikaten e, görgü tanıkları ya da binada oturanların verdiği bilgi o, o şekilde B belli bir süredir. B ne kadar olduğunu bilemiyorum ama belli bir süredir bir binada bir hareket olduğu ve e, bir hani e, tehlikeli durumun ortaya çıktığı e, aşikar. Şimdi e, ama sadece bu bina değil. Bunun yanındaki binalar da benzer şekilde tehlike gösterdiği için yıkılıyor. Sekiz tane bina. 8 tane bina. Benim hani o noktada aklıma şu soru geliyor. Siz dediniz ya hani alttaki kolonlara müdahale yapılmış. Bir şekilde taşıyıcı elemanlara müdahale yapılmış. Diğer binalarda da mı aynı durum var? Yoksa yani nedir? Hakikaten çok sayıda binanın bu şekilde aynı anda bir şey... Bakın burada 8 bina şimdi mühürlenmiş vaziyette 7 veya 8 evet. ama bir tanesi yıktırıldı. Şimdi peki o bina Yeşilyurt Apartmanı ve enkaz çalışmaları yapılırken yandaki binaya da gidildi. Sayın yetkililer gittiler hı hı. ama niye ne oldu da gidildi peki oraya? Gittiler bu binanın zemin katındaki kolonlarda aynı kelimeyi söylüyorum patlamalar var dendi değil mi? evet çatlak ve patlamadan var evet. Yani şimdi işte binanın aslında o gün o yeşil yüz çökmeseydi orası o vaziyetteydi zaten. El, el, elbette. Bakın <gülüyor> yani o yeşil yüz çöktü de o binanın kolonları çatladı filan diye bir şey yok. O binanın mevcut hali bu vaziyette. Aynı şekilde diğer yanlarındaki sekiz binanın da bodrumlarında bakımsızlıktan dolayı veya fiziksel müdahalelerden dolayı bir takım şeyler var. Ha, ne oldu orada? Şu yani o da bir söylenti bakın bu araştırması gereken bir şey. Yeşilyus apartmanıyla o yanda yeni yıktırılan binanın arasındaki zemin kat geçişinde atölye bir mekan olarak orayı kullanıyormuş. Zannederiz oranın da kolonlarına fiziki müdahale olduğu kanısındayız. Yoksa yetkililer orada durup dururken biz bu binaya gidip inceleyelim diye bir şey yok. Zannederim vatandaşlar uyardı. Evet. Çok büyük bir ihtimalle zaten duvarlarda da çatlak olduğu belirtiliyor. Evet, Biraz önce söylediğiniz evet, evet. gibi kolonlarda patlamalar olduğu ifade ediliyor. Yani o da herhalde korozyon sonucunda oluşan i̇şte korozyon bir şey. Korozyon sonucudur. Oradaki binanın da üstüne kaçak katlar ilave edilmiştir. Malzeme niteliksiz, aşırı yükleme var ve kolonlar korozyonla birlikte de bakımsızlıktan dolayı patlamalar oluşuyor. Haliyle de Yetkililer diyor ki biz burada enkaz kaldırma çalışması yaparken bu bina üzerimize devrilmesin diye ölçtürme yaptık dediler. Evet. Orada 3 milim bir hareket tespit ettiler. Riske girmemek için doğru karar verip binayı boşalttırıp yıktılar. Evet. Ama işte 99 depreminden bu yana söylediğimiz İstanbul'un yapı envaslerinin çıkarılıp risk analizlerine göre sıralanması lazım. Evet. Yani bu yapımız... İmar barışındaki bu dokuzuncu madde olmasa idi bir teknik eleman tarafından inceleneceğinden kaçak katı olduğu bodrum kattaki kolonlarının proje zemin kattaki kolonların projeye uygun olmadığı, kesildiği ortaya çıkacaktı. İşte o günkü raporda da evet siz bu binayı yayıktırın yıktırın veya da güçlendirin denilecekti. Evet biz son soru olarak şunu sormak istiyoruz. Ee, bu e, imar barışıyla ilgili son derece önemli bir e, önlem öneriyorsunuz. <gülüyor> bir teknik inceleme ve e, bunun da biraz önce anlattığınız kadarıyla yani sonuç olarak e, bir uzman tarafından bir inceleme yapıldığında özellikle bu binada e, şeye, e, e, inşaat iznine aykırı 3 e, ilave kat olduğu kaç kaçak kat evet. olduğunu Tespit edebilirlerdi ve kolonlardaki problemlerde tespit edilebilirdi diyorsunuz. O zaman bu evet. sizin önerdiğiniz teknik inceleme yani imar barışı için e, şart koştuğunuz teknik inceleme e, basit bir uygulama oluyor. Doğru mu bu? Alo. Duramayacağım. İmar sizim geliyor mu? Aha, geliyor sesim, şimdi evet, geliyor. <gülüyor> İmar Barışı'nın 9. maddesi şöyle diyor. Yapının e, fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığı, yapının depreme karşı güvenli olup olmadığı mal sahibinin beyanına bağlıdır diyor. Evet. Yani eğer yapı kayıt belgesi almak istiyorsa oranın yapı sahibi, buraya benim binam fen ve sanat kurallarına uygun yapılmıştır, deprem güvenlikli binadır deyip yazıp imzaladığı anda Olay bitiyor, kurum ilgili idare yapı kayıt belgesini veriyor. O da normal İstanbul yapı sorunu içine dahil oluyor. Evet. İşte dedim ki bu yanlış bir şey. Yani bunlar yapılırken en azından bir teknik kişilerin bulunması lazım. Bu aşamada binanın incelenip bu yapıya yapı kayıt belgesi verilir veya verilen bir teknik elemanı olsaydı bu olumsuzlukları görüp uyarılacaktı. Ama şu vardır, bu binanın depreme karşı güvenli olup olmadığı da ayrı bir analiz ister, ayrı bir çalışma ister. Doğru. O bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Evet. Yani o zaman bunun bir inceleme sıraları vardır, sıralaması vardır. Zemin etüt değerleri incelenir, beton test sonuçları alınır, binanın rölemesi çıkarılır, analiz hesapları yapılır, sonuçta üç tane sonuç çıkar. Bu bina dayanıklıdır. Bu binayı güçlendirerekten güvenli hale getirebilirsiniz. Bu bina Kartal'daki gibi her an yıkılabilir denir. Ona göre önlem olması gerekir diye bu analizlerden sonra sonuç ortaya çıkar. Evet bu detayı o zaman önümüzdeki hafta birlikte gerçekleştireceğimiz tamam. programda tamam. ele alalım. Çok çok teşekkürler tamam. Nusret Zun'a. Sağ olasın. Gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim sizlere iyi Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, Nusret Suna ile görüştük. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve şimdi hemen Mustafa Ünlü ile konuşmaya başlıyoruz. Efendim bugün insansız hava araçları üzerinde duracağız. Ve Mustafa'dan özellikle afetlerde, acil durumlarda insansız hava araçlarının kullanım imkanlarını soracağız. Ondan bilgiler alacağız. Tekrar hoş geldin Mustafa. Hoş Bir buldum. genel bilgi rica edebilir miyiz bu insansız hava araçları? Ve afetler. Ve afetler, evet. Allah şu az önceki üzücü bir... ...konuşmadan sonra biraz ben de üzüldüm. Evet. Ee, neyse. Ee, insansız hava araçları... ...uzaktan kumandayla ya da otonom uçuşla... Iı, ...belirli amaçlar için kullanılırlar. Ee, genelde görüntüleme amacıyla kullanıyoruz, kullanıyoruz ülkemizde... ...ama dünyada biraz da ülkemizde... ...arama kurtarmada da geliştiler... Evet, kullanılmaya başlandılar. Aynen, farklı kamera tipleri, farklı e, faydalı yükler eklenmeye başladı üzerlerine. Sen bir kullanıcısın. Ha, evet. Evet. evet. Ben ben bir kullanıcıyım. Evet. E, şu anda Bodrum ve çevresinde genelde görüntüleme üzerine çalışıyorum. Mesela e, ulaşamadığımız bazı adaların üzerindeki işte e, yapı kalıntılarını falan fotoğraflıyoruz, görüntü alıyoruz. Onun dışında Bodrum'da birkaç e, arkadaşımızla e, arama kurtarmadaki durumunu değerlendirdiğimiz bir toplantı yaptık. Evet. E, Muğla 911 derneği e, derneğinden de arkadaşlar katıldı ve dernek olarak bu e, arama kurtarmada ...insansız araçlarından yürümeyi... ...insansız araçları üzerine eğilmeyi... E, ...eğilme kararı aldılar. Evet. E, arama kurtarmanın birçok şeyin... ...geleceği olduğu gibi... E, ...arama kurtarmanın... E, ...geleceğinde çok büyük yeri var... Evet. ...insansız hava araçlarında. Bunları e, böyle bildiğimiz kadarıyla... ...oyuncak gibi olanları da var. E, farklı amaçlarla kullanılan... E, ...insansız hava araçları da var... Ee, mesela senin kullandığın araç ne tür bir araçtır? Ee, şimdi sivil havacılık genel müdürlüğüne bağlı insansız hava araçları. Aslında birkaç yıl öncesine kadar hani e, herhangi bir yönetmeliğe dahil olmamıştı. Oyuncak Sine... sınıfına giriyordu galiba değil mi? Ee, evet büyüklerimiz RC e, uzaktan kumandalı cihazlarla çok güzel uçakları kendileri üretip e, uçuruyorlardı. Fakat e, şu son birkaç yılda yaşadığımız talihsiz olaylar Atatürk Havaalanına bir drone gönderildi. Tam tarihini hatırlamıyorum. Ve böyle uçuşlar aksadı, bir şeyler oldu. Benzeri İngiltere'de oldu biliyorsunuz. Havaalanı kapattılar değil mi? Aynen, aynen. E, ve o Atatürk Havaalanına yaşanan, hoş olmayan e, olay sonrasında sivil havacılık hemen bir e, yönetmelik hazırladı ve bütün insansız hava araçlarının işte pardon 500 gram e, üzeri insansız hava araçlarının kayıt altına alınması e, ticari... gram kendi ağırlığı mıdır? Kalkış ağırlığı 500 gram, 500 gram. denir. Evet. E, faydalı yükler vardır ya da işte hani herhangi bir yükü yoktur. Üzerinde kamerası olabilir. Tabii tabii tabii tabii. Evet. E, Farklı modelleri var. Görüntüleme için hiçbir şey üzerine eklenemeyen, görüntüleme yapan fakat e, işte birazdan da bahsedeceğimiz gibi bir şeyler taşıyıp nakil edebileceğimiz nakliye için kullanıla, kullanılan cihazlar da var. E, 500 gram ve 4 kilogram arasındakilere İHA 0 e, sportif ya da ticari belgesi alınma zorunluluğu. E, 4 Kilogram ile 25 kilogram kalkış ağırlığına e, sahip cihazlarında İHA 1 belgesi alınma zorunluluğu, pilot belgesi alınma zorunluluğu getirildi. Tabii sadece hobi amaçlı yapan arkadaşlarımız hobi amaçlı uçuran işte dağda, deniz kenarında e, işte görsel ya da ticari amacı olmayan arkadaşlarımız için çok kolay bir prosedür de e, var. Yani çok da zora koşmadı aslında. E, sivil havacılık bu Bu prosedürü e, öğrenmek mümkün mü? Yani bir yerde kayıtlı. Tabii tabii. Sivil havacılığın sayfasına girdiğiniz zaman anında bir İHA'nızı kaydedebiliyorsunuz. Dronunuzu kaydedebiliyorsunuz. Kendi ürettiğiniz cihazı kaydedebiliyorsunuz. E, ve 10 dakika harcayarak etik belirli kuralları e, öğrenip direkt e, belge alabiliyorsunuz. Yani uçurma izni İHA 1 sportif, İHA 0 sportif belgesi alabiliyorsunuz ve ...uçuşa açık bölgelerde uçuş yapabiliyorsunuz. Evet. Uçuşa açık bölgeler dediğimiz hangi bölge? Sürekli gördüğümüz şehir içinde... Uçur, ...uçurulmaz etik olarak. Bir evin yakınında uçurulmaz. Askeri bölgelerde, sınırlarda, havaalanları yakınında... ...mantık olarak da uçurulmaz zaten. Çok uç kurallar olduğunu... ...ben en azından düşünmüyorum bunların. Evet, izne tabi olmalı. Çünkü kullandığımız cihazlar... ...gerçekten çok hızlı pervaneleri olan... ...düştüğü zaman... Yarım kilo, bir kilo, iki kilo, beş kilo ağırlıklara sahip ve bir canlıya zarar verebilecek cihazlar olduğu için e, belirli önlemler, kurallar, izinler alınarak yapılmalı. Ben hani mantıklı görüyorum. Evet. bunu Ve bunların da o kuralları yani etik kurallar diyebileceğimiz kuralları da sivil havacılığın internet evet, evet, sayfasında evet görebiliriz. Mesela olabilir. ormanlarda, deniz kenarında, yerleşim alanlarından uzak yerlerde çok rahatlıkla uçuş yapabiliyorsunuz. Bu Bunlar tanımlanmış mı yani? Yerleşim alanları diye ne, neyi tanımlanmış? Nedir? OŞD Sivil Lavacılık Hende sitesinde? Şehir merkezleri, AVM'ler, otoyolların üzeri, insan yoğunluğu olan yerlerde uçuş yapılmıyor. İnsanların evleri özel. Yani bir evet. özel bir durum. Evlerinin yakınında uçuş yapılmıyor. Ee, 50 metre gibi bir mesafe söylenmiş ama hı hı. tabii 50 metreden bir e, size ait olmayan bir evi çekmek de hoş değil. 50 metre değil tabii. 100 metreden bile hı hı. E, çekmek hoş özel değil. Özel hayata müdahale. Tabii tabii. Yani çok basit aslında kurallar. Ee, özel hayata müdahale etmeyin. Şehir ee, seferi e, tehlikeye sokmayın. Değil Aynen mi? öyle. Yani evet, uçuş yüksekliklerimiz şey, var. Uçuş mesafelerimiz var. Ee, uçuş yüksekliği nedir? Dronunuzu, insansız hava aracınızı kaldırdığınız e, yerden 120 metre. Yasal limitimiz bu. Evet. Ee, 500 metre de ileriye. Yani yatayda da 500 metre gönderebiliyoruz. Evet. Tabii özel... E, Özel durumlarda arama kurtarma durumlarında özel bir izinle bu mesafeler aşılıp hani ye, gerekli yerlere bilgi verilip hiçbir tehlike yaratmadan bu yükseklikler tabii ki değişebilir. Sonuçta bir özel bir durum vardır orada. Ama tabii bu sivil havacılığın ve yerel yönetimin izniyle olur kesinlikle. Yok ben e, mesela kayıp bir şahsı arıyorum. Ama kimseye bilgi vermedim. 3000 metreye çıkıp arayacağım ya da 3000 metre e, yatayda göndereceğim diye bir şey yok. Bu, bütün bu kuralların ben bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Evet ama hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, 3000 metre e, diyoruz. E, bu bahsettiğimiz İHA 0 ve İHA 1 e, araçların e, çıkabileceği en yüksek Teknoloji, nokta nedir? Teknolojinin ne kadar ilerlediğini hiç bilmiyorum ve e, çıkabilir. 3000 metre baktığımız zaman şu anki cihazlarımız da çok abartılı da değil ve e, örnekleri var. Yani e, tam net rakamlar söyleyemem ama rekorlar, dene, denenen rekorlar, yapılan yükseklik ve mesafe testleri, testleri. var. Çok ciddi rakamlara ulaşmış arkadaşlarımız evet. var. Evet. Evet. Ee, peki bu İHA 1'den sonra e, gene kategorisel olarak çok detaylı olarak e, bilmemekle birlikte İHA 2 var. Evet. E, 150 kilogram kalkış ağırlığına kadar. İHA 3 var 150 ve artık üzeri. üzeri. Yani bu belgeler büyük ihtimalle hani daha ağır kargolar. Belki askeri kullanım amaçlı evet. e, ürünler. Ama ben İHA 1 e, benim için 25 kilogram kalkış ağırlığı arama kurtarmada ve görüntülemede gayet yeterli. O yüzden daha üzerini hiç araştırmadım bile. Anladım. E, bu... E... Anladığım kadarıyla senin lisansına sahip olduğun İHA bir kategorisinde. IHA bir ticari. ticari. Ticari. Bununla herhangi bir şeyde taşımak mümkün. 25 kilometre, yani 25 kiloyu aşmamak kaydıyla. Tabi. Öyle mi anlıyoruz? Tabi tabi gerekli prosedürler izinler alındıktan sonra kargo taşıyan firmalar olacak gelecekte. Evet. Bunun dışında... E, senelerce önce yani senelerce derken... Birkaç sene, sene önce Amazon'un böyle evet, bir evet, projesi var, vardı. Sonradan uygulamaya hmm. geçti mi? Onu bilmiyorum ama... E, Sanmıyorum daha taşıyacağı. geçmedi. Esasinde tabii onun da yani... E, yaratacağı trafik de çok e, ciddi bir sorun tabii, olacak tabii. gibi geliyor bana. Herkes kullanmaya başlarsa bu işi... Evet. Öyle. Ama... Suyu çıkar. E, yani... Evet. bayağı bir trafik sorunu ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evet. Bunun içinde sivil havacılığın özel eğitimlerde öğrendiğimiz kadarıyla hani bunun içinde özel bir takip sistemi geliştirmeye geliştirmeyi düşündüğünü öğrendik ki gerekli gerçekten gerekli yani bu küçücük cihazlar bir kilo iki kilo cihazlar gerçekten vızır vızır yolculuk yapıyorlar. Şimdi e, Gerçekten bu işi meslek olarak, etik olarak yapan pilot arkadaşlarımızla bir de e, haylazlıklar yapan arkadaşları tamamen birbirinden ayırmak, ayırmak lazım. lazım. Yani Hay, haylazlık derken neyi kastediyoruz? Televizyon kanallarında her akşam görüyoruz işte Atatürk Havaalanına zamanında giren arkadaşımız. Giren, evet. haylazlık, haylazlık biraz kibar kaldı, kibar da kalsın. Evet. E, gidip hayvanı, yaşlı dedeleri, nineleri, insanları korkutan işte ve bunların sevimli bir hmm, video olduğu. Evet. E, durumları. Abuk sabuk alanlarda izinsiz hiçbir kurala e, uymadan uçuşlar yapan arkadaşlarımızı hani kişisel olarak pilot değil haylaz arkadaşlar olarak e, görüyorum. Nitelendiriyorum. Lazım. Çünkü gerçekten bu işten e, ekmek yiyen, görüntülemede olsun e, bir firma için çalışan arkadaşlarımız olsun var. Mesela Türkiye'de var mı emin değilim ama elektrik hatlarının, porselenlerinin evet e, e, Köprülerin e, bağlantılarının kontrolleri insansız hava araçlarıyla yapılıyor. Dronlarla yapılıyor. Yani dünyada çok örneği var bunların. Evet sen mesela bir programa girmeden önce e, çok enteresan bir bilgi verdin. Üniversiteden sana gelen bir talep. Bilgiler, bitkilerdeki hastalıkların tespiti için e, fotoğraflama. Ya. İşte gökyüzünden yapılabilecek bir sürü şeyi e, esasında evet. alçak irtifa uçuşu yaptıkları için çok daha da belki de daha kaliteli bir şekilde evet. e, özel, şey yapmak, özel kameralarla tespit etmek mümkün. O biliyorsunuz e, uzaydan yapıyorlar o, genelde o bitkilerle ilgili evet. şeyleri. Şimdi, bu, yani bu, Şimdi bu bir an biraz... söyleyince e, tam kameranın adını bilmiyorum. Farklı fark, farklı bir objektifle, farklı bir filtrelemeyle e, bir bölgedeki bitkilerin hani fotoğraflanması ve işte böcek popülasyonu oldu mu, hastalık popülasyonu oldu mu? Hı hı. Yani büyük büyük e, üzüm bağlarında, e, portakal bahçelerinde ilaçlamaların yapılması e, gibi şeyler yapılabiliyor. Evet. Yani bu aynı zamanda bir meslek. Yani, meslek meslek. Evet, evet, evet. Yani bayağı ciddi hı hı. meslek ve geleceği. E, geleceği yani birçok olan... şeyin birçok şeyin geleceği, birçok e, sektörde geleceği olan bir meslek. E, Afiyet yönetiminde de öyle bir geleceği var esasında. Evet. Peki. E, tabii yani insan hayatının riske e, atıldığı ya da insanın e, dahil olduğu yerde belli bir e, işte yaralanma şu bu filan gibi bir takım e, şeylerin, e, tehlikelerin e, ortaya çıktığı yerde. E, Dronlar, insansız araçlar e, kullanılıyor. Hani bu en kötü örneği savaşlar ama şey dedi e, bu arama kurbanı. insan yararına. İnsan yararında tabii evet. Çok ciddi evet. olarak kullanılabiliyor. Evet. Arkadaşlar Biliyor bir mi? küçük ara verelim. Tamam. Müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programa devam ediyoruz. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Programı Elbancan Tekin'le birlikte sunuyoruz. Bugün yani 13 Şubat aynı zamanda Dünya Radyo Günü. Evet, hepimizin Radyo Günü kutlu olsun diyelim. Ee, evet, birinci bölümde Nusret Sunay'la konuştuk. İnşaat Mühendisleri, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve kendisinden Kartal'da çöken Yurt Apartmanı ile ilgili ön bilgileri aldık. Önümüzdeki hafta e, programı ayrıca gene bu konuda e, gerçekleştireceğiz. E, konuğumuz Bodrum'dan gelen Mustafa Ünlü arkadaşımız, turizmci, afet ve acil durum gönüllüsü. Kendisiyle insansız hava araçlarını konuşuyoruz. Mustafa Türkiye'de kayıtlı araç sayısını biliyor muyuz? İnsansız hava aracı e, sayısını biliyor muyuz? Ve pilot sayısını biliyor muyuz? Bir gazete haberine göre 25.000 civarı insansız hava aracı var. Tabi bunların helikopter, e, sabit kanatlı uçak ya da multikopter, drone olan farklı farklı modelleri, modelleri var. var. E, 31.000 küsür de ...pilot olduğu... ...sportif ya da ticari... ...İHA 0 bir. Evet, bunlar sivil pilotlar değil sivil mi? Sivil pilotlardır. Büyük evet. ihtimalle sivil pilotlardır. Sivil havacılığa kayıtlıysa. Evet. Ki bunlar sivil havacılık bilgileri. Evet. Bu sivil havacılığa kayıtlı pilot sayısı... ...bir de kayıtlı olmayan olmayanlar da var değil mi? Yani ee, drone'u uçuran bir sürü insan tanıyorum ben. Bilmiyorum kayıtları var mı? 500 gram altı drone'lar şu anda kayıt gerektirmiyor. Fakat sivil havacılık bunu... ...250 grama çekmeyi e, hedefliyormuş. Evet... 250, hani teknoloji de gelişiyor. Uçuş süreleri farklılaşıyor. Ee, hani bu bir önlem, bir güvenlik ya da bu bir işte haylazlıkları da önlemek e, için. Amaçlı. Uygun. Amaçlı. Çünkü e, insansız hava araçlarını, RC uçakları, helikopterleri zaten yıllardır, çok uzun süredir büyüklerimiz üretiyorlardı. Yani nereden baksanız 30-40 yıldır bunları yapanlar var. Ki şu anda da e, yapılabilen Başka bir ülkeden parça sipariş, ucuz parçalar sipariş edilip hı hı. burada birleştirip kendi cihazlarınızı üretebiliyorsunuz. Bunları da sivil havacılığa kayıt ettirmek zorundasınız. Her ne amaçla. Ve kayıt ettirebiliyorsunuz. E, tabii tabii. Çok detaylı şekilde yaptığınız tüm e, projesini, cihazın projesini girip ben kendim bir araç ürettim. Bu marka, bu model, şu özelliklerde tüm parçaları hı hı. en ufak bir kablo rengine kadar. Evet. Çünkü bu uçan bir hava aracı aslında. Evet. Kaydediyorsunuz, kaydettiriyorsunuz sivil havacılığa. Bazı markalar için yurt dışından getirsen, satın da alsan... ...çok güzel tasarlandığı, iyi bir fabrika mühendisliği olduğu için... ...kayıt gerektirmiyor ama kendi ürettiğiniz ya da belirli uyumluluklar göstermeyen... ...ya da gösterdiğinden emin olunmayan cihazlar için... ...özel evraklar istenebiliyor. Evet. Senin evet. kullandığın cihaz satın alınmış bir cihaz mıdır? Tabii tabii. Satın Türkiye'den? Alınmış. Tabii. Türkiye'den e, satın alınmış bilinen e, sektörün iyilerinden diyelim... ...ya da evet. çok satılan cihazlarından birini satın aldım. Herkes alabiliyor. işlem çok kolay. E, fakat satın almak için... E, aldığınız cihaza uygun sivil havacılıktan bir belgenizin olması gerek. İHA sıfır ya da bir ya da Hı. kayıt gerektirmeyen bir e, cihaz satın Cihazını, almanız gerekiyor. Evet. Ve bunun, bunun içinde sivil havacılığa müracaat ediyorsun. Önce müracaat ediyorsun. E, o belgeyi evet. aldıktan sonra mı satın alabiliyorsun? Evet. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet. Yani ehliyetsiz araba satılır ama kullanamazsınız. Hani. Tabii. Ki ona da izin vermiyor aslında sistem. Hı. Evet. Yani sahip olabilmen için mutlaka bir... Kayıt altında e, olmanız evet, gerekiyor. Bir lisansın, bir belgen olması gerekiyor. Şimdi, Nerelerde kullanıyoruz? E, ya Sektör çok geniş. E, fakat arama kurtarmada üzerindeki merceklerle işte termal kamera, normal görüntüleme... Yani gece de kullanabiliyoruz bunu. Tabii gece de kullanabiliyoruz. E, ...insan sıcaklığı termal kamera... ...termal evet. kamerayı gündüz gece... ...işte belirli bir... bir e, ...nasıl söyleyeyim paravanın ağacın arkasındaki... ...insanı ya da hayvanı canlıyı da... ...tanımlayabiliyoruz. E, arama kurtarma da bu şekilde... ...şu anda kullanılıyor. Evet. yani e, Ordu'da da kullanıldığını... E, ...arama kurtarmalarda sahip ben yani, ...duydum. E, onun dışında bazı derneklerin de... E, ...insansız hava aracına yöneldiğini... ...şu... E, Biliyorum ve bu konuya ağırlık vermemiz gerekiyor aslında çok büyük zaman ve e, çok büyük para kazandırıyor yani bir bir arama için helikopter kaldırmaktansa birkaç insansız hava aracıyla aynı alanları tarayabiliyoruz. Arama derken bir afette kaybolan bir insanı aramaktan mı bahsediyoruz? Diyelim Nedir yani diyelim bir köpek kayboldu dağda, evet. bir insan çocuk kayboldu ee, bir çalılık bölgede. Evet. Ee, hani yataydan baktığımızdan daha farklı bir bakış açısıyla mesela e, gündüz tepeden yukarıdan aşağıya doğru da bakabiliriz. İnsanın vücut sıcaklığını da... Termal kamerası olan bir e, araç ile gece gündüz fark etmeyecektir. Çalının altında bile kalsa hala hayattaysa hiç bir şey fark etmeyecektir. E, bu şekilde. Hani evet. e, çeşitli e, görüntüleme, izleme ve e, algılama e, şeyler ile... E, aletleriyle aksesuarlarıyla bu evet. yüklenebiliyor faydalı yük olarak onları alabiliyor ve bu şekilde de e, gerçekten arama şeylerinde de hızlandırıyor. hızlandırıyor hem hızlandırıyor hem evet. verimliyi arttırıyor yani oturup yerden aramak yerine yukarıdan çok daha hızlı bir şekilde evet. algılanıyor. Bir de tabii bu termal kamera falan kullanımı gece açısından da çok herhalde çok büyük avantaj herhalde, sağlıyor. Herhalde tabii. Yani enkaz altında falan nereye kadar gidilebiliyor bir onu bilemiyoruz ama değil mi? Benim de benim de pek yani bir falan. fikrim yok ama. Ama onda bile bir takım şeylere belki de tabii, bulmak mümkün. Evet, özellikle mü? insan ususuna tespit edebilen araçlar. Bir de yani mesela elektronik sinyalleri algılayan bir takım şeyler de var. O Aynen. Da, değil mi? Yani faydalı, Şimdi, faydalı şöyle mesela elektronik pardon elektronik sinyaller derken cep, telefonunun... cep telefonları evet, falan herkesin üzerinde bir tane cep telefonu var artık. Yani mesela. 25 kilogram kalkış ağırlığı çok ciddi bir ağırlık. 5-6 kiloluk bir drone insansız hava aracı bir drone üzerine kendi ağırlığı kadar bir e, faydalı yük alabilir. Mesela senin kullandığın bu... Yük taşımak için değil, benimki görüntüleme. Gör, görüntüleme. Hayır, ama mesela onun kendi e, ağırlığı ne kadardı? 700-800 gram civarı. O kadar. Ve kendi ağırlığı kadar ağırlık taşıyabiliyor. Bu gayet başarılı bir e, teknoloji. Evet. E, yani o yüklediğimiz e, cihazlar, e, yükleyeceğimiz mesela bir firma... bir Afetler için kullanımda bir cihaz üretmiş, reklam olmasın diye söylemiyorum. Evet. Konuştuğumuz arkadaşlar hep soruyor nedir diye. İşte bir afet durumunda, bir sinyal kesintisinde GSM şebekelerine destek verebilen, uçabilen konumlandırma ile uğraşılmayacak bir cihaz üretmiş. Görmedim ama pozitif inşallah kullanılmasına gerek olmaz. Ama gerek olursa da işe yarayacağını umuyorum. Evet. Peki bu algılama izleme veyahut da şey hani görüntüleme dışında hangi amaçlarla kullanılabiliyor? Birkaç örnek internetten birkaç örnek gördük. Arkadaşlarla izledik. Dağda mahsur kalmış birisine telsiz, iletişim kurabilmek için telsiz gönderebiliriz. Tıbbi ekipman gönderebiliriz. Gıda gönderebiliriz. Ve çok güzel bir örnek var. Afrika'da o e, Afrika çöllerinde bir e, hastaneden, bir klinikten başka bir kliniğe ilaç kan gibi bir şey gönderiyorlardı. E, çok başarılı, yani inanılmaz başarılı. Ülkemizde de çok güzel çalışmalar var. E, hangi belediye olduğunu hatırlamıyorum. İstanbul belediyelerinden birisi. Tebrik ediyorum. E, can yeli atan dronları var. Pardon. Can simidi atan dronu. İnsansız hava araçları var. Dronları var. Yani Boğaz'da bir tekne kazası oldu. Ee, oraya e, diğer teknelerin ulaşmasından önce bir e, insansız hava aracıyla ulaşmak mümkün. Mümkün. Plajda kullanıldığını e, biliyorum. Hatta pilot arkadaşlardan, pilot e, pilotlarından bir tanesi de arkadaşımdır. Evet. E, çok da güzel bir çalışma. Şeylere bakmıştım bir ara. Bayağı bir insana müdahale etmişler bayağı bir e, can simidi atmışlar. Allah Allah. Tabii, tabii. Evet. İnternetten bu mesela selde filan e, otur olaylarda hani çok hızlı akan bir şey kapılmış bir insana bu şekilde ulaşmak açısından... ...büyük bir avantajı var. Çok büyük Havadan bir avantajı var. Havadan direkt evet. kuş uçuşu gidip... Mahsur kalmış insanları... Da. ...tespit etmek açısından yani da Yani oraya bir işte ip atmak, bilmem ne... ...filan gibi şeyler de söz konusu olabilir. hakikaten çok ciddi... ...kullanım var, yerleri var. Ben yalnız orada bir soru sormak istiyorum. Şimdi demin dediniz ki... ...hani özel durumlarda bu... ...limitler atmak birlikte artabileceği. Artabilir. Ben hiçbir zaman bunun, bunun bir şeyi yaşamadım. var işte 500 metre bir sınırlaması. Yatayda 500, 500 metre. Peki, e, ya alet kapasiteleri olarak e, mesela bu söylediğimiz e, 25 kiloya kadar olan e, cihazlarda normalde kapasite ne? Yani yatay olarak ne kadar gidebiliyorlar bundan? Şimdi benim e, kullandığım cihaz 13 kilometreye kadar. 13 kilometre. Radyo sinyaliyle Gidiş. çalışıyor değil aynen, mi? Hemen. Aynen, aynen. An, 13 kilometreye kadar gitmiş benim kullandığım cihaz. Aynen. İnternetten izledim. Aynen. Hiç o kadar mesafeye gitmeye ihtiyacım olmadı. Görüntülediğim yerler Aynen. genelde yakın. Ee, pilin ömrü. Hı. Pilin ömrü. Ee, antenlerin güçlendirilmesi. Yani Nerelerle ne iletişimler kuruyoruz. Hı hı. Hani Gelişiyor veya gelişmeye de devam edecek gibi. Hı hı. Ee, birkaç yıl içinde sedye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Yani dağda mahsur kalmış birisini. Yaralı taşı Yaralıyı. <gülüyor> bir hayvanı e, gidip alabileceğimizi bir yerden çıkarabileceğimiz yaralıyı Hı -hı. E, mesela gönüllü olarak yangınlarda çalışıyoruz Bodrum'da hani hayalimiz şudur yangınlardan ne çalıların ne kayalıkların içinden geçip gidiyoruz hortumlar döşüyoruz... bu arada bütün ormancı itfaiyeçi arkadaşlara selam e, bize bizim için hortumu bir dronun taşıması muhteşem bir lüks olurdu. Yani bir drone pıt pıt böyle 20 metrede bir hortum atsaydı biz sadece onları birbirine bağlayıp işimize devam etseydik. Ya da e, olacak yakında olacak bence. İşte 500 kilo bir, bir ton ilaçlı su ile havalanıp işte hiç bir zorlukla karşılaşmadan bölgedeki yangını söndürüp geri gelebilecek. Esas anlamda ee, helikopterle de yapılabilecek şeyler belki yapı, ama. Yapılıyor ama. Hani hayati tehlikeyi en azından e, bir şekilde elimine etmek gerekiyoruz. Şöyle helikopterlerin hani altlarında bir balonları var yaklaşıyor ve bir hat üzerine atıyor. İşte rüzgar etkiliyor bir şey oluyor. He. Hani e, bu drone teknolojisi biraz daha stabil gidiyor. Bir bölgede duruyor. Yavaş yavaş sağa sola yukarı aşağı hareket edebiliyor. E, biraz daha stabil daha sağlıklı bir sonuç hani mesela iki pilotla birisi e, aracı kullanan birisi de nozulu kullanıp işte yangın bölgesini e, ne nasıl söylenir yangını söndüren söndüren, Hı -hı. söndüren. Hı -hı. anladım ee, yani esasında görüldüğü gibi herhalde sonsuz şey var peki Türkiye'de e, başta şey olmak e, afat ekipleri de olmak e, üzere bu teknoloji, hani belediyeler için söylediniz ama örnekler, arama kurtarma konusunda çalışanlar içerisinde var mı bu şeyi kullananlar? Var. Çünkü zamanı geldi. Buradan, bütün dünya buradan ilerlemeye başladı. Başladık. Var. Hı -hı. Ee, hani iyidir, kötüdür, ne seviyededir? Çok Şu anda bilmiyorum. belki büyük bir izleme ve görüntüleme üzerine. Gibi. Galiba değil ee... mi? Evet. İlerleyecek, daha iyi, daha ilerleyecek. Çok fazla da ben de bilgi veremiyorum ama <gülüyor> ilerleyecek. Hani hep e, bu yönde yap, yaptığımız konuşmalar, görüşmeler. Hı hı. E, peki bu da ve bu araba kurtarma da e, drone kullanımı üzerine böyle bir örgütlenme şeyi falan var mı? hani pilot, sizin bir galiba bir drone kullanıcılarının bir, bir şey var, sitesi var, grubu var. 30 bin, 35 bin kadar. A olan. 15 bin 15 kişi. Drone Türk isminde Türkiye'deki ticari, genelde ticari pilotların Hı -hı. E birlikte işte cihazlarımızla Ticari ilgili... pilot dediğim zaman, pardon sözünüzü kestim de bu, nedir bunlar? Yani bir firmaya Türkiye'de... girip drone, e insan aracı pilotu olarak. Şu anda nasıl kullanılıyor Türkiye'de? İşte, e Resim çekmek herhalde. Resim çekmek. Elektrik hatlarının biraz önce söylediğim gibi denetlenmesi. Yapılıyor mu bunlar? Ha, tabii tabii. Hı. Yani e, devlet su işleri mesela kullanıyormuş. E, görüntülemeler alıyorlarmış. Karayollarında görüntülemeler alınıyor. E, trafikte olduğu Trafikte. Söyleniyor. Trafikte. Hı. E, bayağı e, trafik cezası kesebilen sistemler olduğunu biliyoruz. Hı. Özellikle otoyollarda. Dronlarla şey yapıyor. Evet, dronlarla hmm. tespit yapıyor. Hmm. İşte, pardon, ticari demiştim. 15 bin kişi, 15 bin üyesi olan Drone Türk grubumuz var. Orada işte, internet üzerinde. Evet, evet. evet. E, sosyal medya sayfasında. Orada cihazımız arızalandı mı? İşte birbirimize danışıyoruz. Yazılımsal, donanımsal, yedek parça ya da fikir alıp verebiliyoruz. Tecrübe paylaşabiliyoruz genelde oradaki o gruptaki arkadaşlarımız çoğunlukla ticari ve etik olarak etik uçuş yapan e, haylaz arkadaşlarımız değiller. Değiller. Evet. E, şimdi yani bu araba kurtarma ekiplerinin akreditasyonu falan gibi konular söz konusu olduğu için hani böyle bir teknik e, kapasitenin de e, konmasında herhalde belli bir şey e, standardin oluşturulması belli bir e, düzenlemeye gidilmesi gerekebilir değil mi? Yani arama kurtarmada kullanılacak olan ekipmanlar şunlardır. Şunlara olanlar bir şekilde hani AFAD tarafından hakikaten edilecektir şeklinde. Yani dünyada yapılanları çok fazla hani Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Yapılmış yani, çalışılmış evet. örnekleri alıp üzerinde hani Türkiye'de de biz bunu uygulayabiliriz. Evet. Evet özellikle afetlerdeki kullanımı açısından yurt dışı örneklerini de ee, bulup onlarla ilgili de bir e, ayrı bir program Bence de esasında evet. yani tabi drone öyle bir şey ki çok olumlu e, hani çok yararlı kullanımı olduğu gibi biraz önce de bahsettiğimiz gibi hani çok da e, evet. sakıncalı kullanımı olabilir hani evet. ya da sakıncalı. Diye. O yüzden onun herhalde bir şekilde e, daha iyi bir regulasyona tabi olması e, belli hani kıstaslar içerisinde. ...ele alınması gerekiyor diye düşündüm evet. birden. Yani, hava koşullarının... E, ...kullanım üzerinde bir etkisi var mı? Cihazdan cihaza değişir. Evet. Yani e, Kimisi ya su geçirmez cihazdır. İstediği hava koşulunda... hani ...yağışlı havada uçar. uçar. E, kimisi 70 km rüzgarda uçar... ...kimisi 30 km de uçar. E, genelde uçak şeklinde... ...dron değil helikopter değil uçak şeklinde olanlar... ...biraz daha mukavemetli... ...daha sert havalarda uçabiliyorlar. Bunlar da fakat, aslında tabi normal e, hava e, araçları gibi. Yani. Fakat bir, bir devlet kurumunda 70 kilometre rüzgarda yani fırtınada uçabilen cihazların olduğunu yine arama kurtarma amaçlı, de, amaçlı e, cihazların e, olduğunu Sorun tespitine, e, aynen, aynen, sorun tespitine e, yönelik cihazların olduğunu duymuştum. Bu çok güzel inanılmaz bir şey. 70 kilometrelik sert bir rüzgarda e, göz gözü görmez, insan yürürken zorlanır ama bu cihazlar gayet üzerlerindeki e, lenslerle kameralara çok faydalı olabilirler. Senin aracının e, hızı nedir? Valla 50-60 kilometre yapıyor. <gülüyor> İha birler bile 50-60 kilometre yapıyor tabii. saatte. O yüzden çok... de hani, belli bir şeyi de var, te, e, riski de var. Evet. E, çok hızlı gidebiliyor, çok yüksek devirlerde dönüyor pervaniler. Enleyatını en tepende bir şey dolaşıyor. Yani tabii. Eğer şeyde... Kanser alanında kullanılırsa. Evet. Peki mesela e, diyelim ki pilip e, tükendi düşer. Bu tamamen yani pilotun e, kabiliyetine bağlı ve dikkatine bağlı. Sorumluluk konu, pilotun. Mi? Evet. Sorumluluk tamamen pilotun. Yani e, gerekli izinleri de alsa, izin, izin gerektiren bölgede uçuyor, izinleri almış, cihazı hava aracı düştü. Evet. Sorumluluk onun. Onun, evet. kime ne olursa olsun sorumluluk onun o yüzden e, iyi teknolojiler e, belirli işte atıyorum batarya öldü ölecek mesela hiç o risklere girmemek, girmemek lazım. lazım sağlıklı batarya sağlıklı iş yapmamak lazım gibi. Yani. Evet. Gibi. her konuda olduğu gibi evet esasında tabi bu başka şey de getiriyor yani bunların kontrolünü filan yapması riskleri... gerekiyor karayolunda çıkan aracı kontrol ediyorsunuz şey uça, uçak uçak için belli işte bakım şeyleri var, Tabii. düzenleme bunu evet. nasıl yapacaksın? İşte helikopterlerde bile tartışılıyor, üst üste helikopterler bir düşüyor bir Türkiye'de Tabii. ve hepsi ya bakıma bağlanıyor ya yaşlılığa bağlanıyor. Yani bakalım son evet. helikopter kazasının yani bu, bunları sayısı sonuçları... arttıkça bir sürede belki de eski ve şey. ...hasarlı araç kullanmaya başlayacak. O zaman da bayağı bir riski var yani. Evet. Belirli belirli marka modellerde zaten akıllı batarya dediğimiz bir şey var. Ben kaç kere doldum. Hmm. İşte e, ömrümün neresindeyim? Hangi hücreler çalışıyor? Hmm. İşte pervane kaç e, kaç saat çalıştı bu Tabii pervane? Şey. Değiştirmeli hmm. miyim? Aslında her şey belirli kurallara bağlı da... ...biz kullanma kılavuzu pek okumayan topluluğumuz... <gülüyor> evet. Ama yani bu mutlaka e, dikkatli kullanılması yani e, yararlı amaçlar için kullanıyoruz diye e, cihazımızın e, teknik performansını e, dikkate almadan kullanmak da son derece sakıncalı. Yani, anlaşıldığı e, kadarıyla. Bir arama kurtarma için e, gidiyoruz. Cihazımızda bir arıza oluyor. Hani istemeden her şey olabilir ama göz göre göre bir arıza oluyor ve birisi zarar görüyor. Evet. Sorumluluk tamamen bizim. Konuşmanın içinde e, özellikle bu orman yangınlarına müdahale açısından e, anlattıklarında e, istediğin zaman havada durdurtabiliyorsun diye anlıyoruz. Drone teknolojisi o şekilde. Öyle mi? Hı hı. E, yönünü değiştirebiliyorsun. Aynen. Evet. Diyelim ki e, senin kontrolün olmasına rağmen bir e, eksiklikten ötürü ...belli bir noktaya çarptı. O çarptığı andan itibaren... ...nerede olduğunu tespit edebiliyor musun... ...bu cihazın? E, fiyatlı... ...bayağı maliyetli cihazlar bunlar. E, hmm. Ve elinizdeki konsoldan... ...yerini, işte... ...ne durumda olduğunu, pilini... Hmm. ...yaptığı her şeyi, hızını, hangi yöne baktığını... ...her şeyi aslında takip edebiliyorsunuz. Edebiliyorsun. Hatta hmm. bağlantısı koptuğu zaman bile... E, Son bağlantılı bulunduğu noktayı da görebiliyorsunuz ama sonuçta bu teknolojik bir cihaz olmaya da bilir. Evet. O yüzden e, kurallar hani nasıl 120 metre yukarı çıkacaksın 500 metre yatayda gideceksin göz e, hizanında gö göreceksin cihazı göreceksin. Bu, bu değişmez önemli bir kural. En evet. azından bu tür amaçlarla kullanılırken yani arama kurutarma gibi amaçlar. Hani yani. başka amaçlarla kullanıldığında belki olay daha farklı. Otonom araçlara falan da gidiyor ama. Otonom Anladık teknolojisi var, var hepsinde yani. var. Bunlarda da kullanabiliyoruz. Daha sağlıklı fotoğraflamamızı, daha sağlıklı görüntü almamızı, belirlenen bir bölgeyi çok daha sağlıklı ve hızlı taramamızı sağlıyor otonom. Ama sizin demek istediğinizi anladım. O, o programlanmış e, şeyler, e, e, uçuşlar falan yani, şeklinde. Evet, onla, o demek istediğin şeyler farklı Hatta şeyler. O da evet. bilmiyorum. Tamam. Evet, e, programımızı e, tam anlamak üzereyiz ama ben hemen bir soru daha sormak istiyorum. E, bu Türkiye'de sivil amaçlarla e, satılmakta olan insansız hava araçlarının fiyat mertebesi hakkında da biraz bilgi verebilir misin? Mesela İHA e, birler, İHA ikiler. İH-2'ler ee, değil 0 de, ve birler. 0 ve 1'ler evet. yani faydalı yüklerine göre değişir. Evet. Yani gidiyor. Evet. Gidiyor. 100 bin, 200 bin gidiyor. Cihazlar gerçekten kullanım amacına göre e, fiyatları yükseliyor. yükseliyor. Özel yapım cihazlar olabiliyor. Evet. E, bunun bir sonu yok. Evet. Bunun bir sınırı yok. Ama mesela senin bahsettiğin 25 kilo e, Luke cihazı. O çok büyük bir yelpaze. He. O çok büyük bir yelpaze. Yani 25 kilo çok ciddi bir rakam. Ben Onun içinde bile. Çok bir büyük süp. bir yelpaze o. Evet. Yani istenilen özelliklere, işte mesela haritacılıkta kullanılan e, bir cihaz. Kullanılacak kameraya. Kullanılacak bir cihaz. E, faydalı yükleri cihazın kendinden daha pahalı. Evet. Yani sonu yok. O, o Ama internete o girdiğimiz zaman bütün bu bilgilere Aynen. ulaşmamız Aynen. mümkün. Evet. Mustafa çok teşekkür ederiz verdiği teşekkür bilgiler edeyim. için. Yani bunun gelişmesini de ve dünyada kullanım örneklerini de ele alan bir başka programda buluşmak üzere diyelim. Evet. Sağ olasın. Teşekkür evet e, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta iki konuğumuz oldu. Telefonla bağlandığımız Musret Sunay ile Kartal'da çöken binaya ilişkin birkaç bilgiyi aldık. Mustafa ünlü arkadaşımızla da... E, Özellikle insansız hava araçlarının afetlerde ve acil durumlarda kullanımı üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için...